Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdale illah, nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Eşhedü en la ilaha illallah wahdahu la şerike le, ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluh. Amma ba'd Fenne hayrul hadisi kelamullah ve hayrul hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hşerrü'l umuri mutasattaha ve kullu muftasatin bid'a ve kullu bid'atin dalala ve kullu dalalatin fi'n nar am wa ba'd. eder ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefslerimizin şerrlerinden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 Dinde sonradan ortaya çıkarılan her şey bidattir. Her bidat sapıklık, her sapıklık da ta ateştedir. Kardeşlerim, mealimizi okumaya devam ediyoruz. Rabbimin izni ve inayetiyle e, Araf suresi, 7. sureye olan Araf suresine gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle çok kısaca bu sure hakkında biraz bilgiler vermek isterim. Mekki bir suredir Araf suresi, 206 ayettir. 46 ve 48. ayetlerde Araf'ta yani cennet ile cehennem eyleği arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sureye bu at verilmiştir. Ezübillahimineşeytan öğreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim Sad. Bu kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır.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 Bana insanların tekrar delitilecekleri güne kadar mühlet var dedi. Allah haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları yollarından saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi yerinmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Allah buyurdu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan birbirlerine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağaca sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Ve onlara ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Böylece onları hilde, hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rabbleri onlara ben size o ağacı yasaklamadım mı?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 Allah'a karşı bilemediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Vediğini yalnız Allah'a haskılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti. Bir gruba da sapıklık müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler.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 İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Allah razı olsun hocam. Aleykümselam ve rahmetullah hoş geldiniz. Evet, Araf Suresi'ndeyiz. Meal okuyoruz inşallah. 30. ayet, 33. ayetten devam edelim inşallah. Peki. Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri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 Kendi içinizden ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara karşı gelmekten sakınır ve kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve büyük denip onlardan yüz çevirenler var ya işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden ya da onun ayetlerini yalanlayan daha zalim kimdir? Onların kitaptaki nasipleri kendilerine erişecektir. Sonunda elçilerimiz yani melekler gelip canlarını alırken Allah'ı bırakıp da takmakta olduğunuz ilahlar nerede derler. Onlar da bizden sıvışıp gitti dediler ve kafir olduklarına dair kendi aleklerinde şahitlik ettiler. Allah buyuracak ki,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 Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendimizden doğru yolu bulacak değildik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara işte size cennet. Yapmakta yapmış olduğunuz iyi amelleri karşılık ona varis kıldınız diye seslenir. Cennet ehli cehennem ehline biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. <gülüyor>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 İlim üzerine açıkladığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar onun tevhidinden başka bir şey beklemiyorlar. Tevili geldiği yani haber verdiği şeyler ortaya çıktığı gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Şimdi bizim şefaatçılarımız var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya geri döndürülmemiz mümkün mü ki yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım? Onlar cidden kendilerine yazık ettiler.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 Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Isla edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önüne müjde olarak gönderen odur. Sonunda o rüzgarlar ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarız. İşte ölleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Rabbinin izniyle güzel memleketlerin bitkisi güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız bitkiden bir başka bir şey çıkarmayız. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. <gülüyor> Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Aleykümselam ve Rahmetullah. De ki, ey kavmin, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler dediler ki, biz seni gerçekten afacık bir sapıklık içinde görüyoruz. Dedi ki, ey kavmin,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 Evet, onlar yalanladılar onu. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdiler. At kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz. Ey kavmim dedi, ben beyinsiz değilim fakat ben alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Size Rabbi, Rabbimin vahyettiklerini sunuyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyarmak için işinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, kitap gelmesine mi şaşırdınız?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 aleyküm selam ve rahmetullah. Semut kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmüm, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir mucize olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın. Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük etmeyin. Sonra size elem verecek bir azap yakalar." Düşünün ki Allah at kavminden sonra sizi yerlerine getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, işlerinden zayıf görülen inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?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 O gürültülü sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü kaldılar Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey Kami'nin! And olsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kami'nin dedi ki? Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz şehveti tatmin için kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir mületsiniz. Kami'nin cevabı onları yani Lut ve taraftarlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık. Çünkü karısı geride kalan kafirlerdendir.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 Hakimlerin en iyisidir. Aleykümselam ve rahmetullah. Kavminden ileri gelen kibirliler dediler ki, Ey şu ayıp, seni ve seninle beraber inananları memleketimizden kesinlikle çıkaracağız veya dinimize döneceksiniz. Şu ayıp, istemesek de mi? dedi. Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz.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 O takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız. Derken o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü donak aldılar. Şu ayıbı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç oturmamış gibiler Asıl ziyana uğrayanlar şu ayıbı yalanlayanlar olurlar. Şu ayıp onlardan yüz çevirdi ve içinden dedi ki ey karnım. Ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kan ve nasıl acarım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek ora halkına peygambere başkaldırıklarından ötürü bize yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır. Sonra kötülüğü darlıkla değiştirip yerine iyilik bolluk getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. Biz de onları kendilerine farkına varmadan ansızın yakalayıverdik. O peygamberlerin gönderildiği ülkelerin insan halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardı. Fakat yalanladılar. Bize biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Evet. Selamun ve Rahmetullah. Kardeşlerim hakkınızı helal edin. <gülüyor> Ufak bir <gülüyor> müdahalede bulunmam gerekti. Rabbim affetsin. Musa benim için girip çıktın abi odaya? Ses yok diye mi? <gülüyor> Allah'a <gülüyor> Ya içeride biraz gürültüler oldu da gidip ev hakkını uyardım abi. Neyse hakkınızı helal edin. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. <gülüyor> Neyse bunların şeytanı vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben e, Araf 96'dan itibaren tekrar başlayacağım inşallah. Helal olsun. O peygamberlerin gönderildiği ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden ince bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik.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 Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yarattı. O hemen apaçık bir ejderha oluverdi. Ve elini cebinden çıkardı. Birdenbire o da seyredenlere bembeyaz görünüm verdi. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursun? Dediler ki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 Onlar da ''Sen bize peygamber olarak gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi'' dediler. Musa umur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar da nasıl hareket edeceğimize bakar dedi. Andolsun ki biz de firavuna uyanları ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kutluğuyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk gelince ''Bu bizim hakkımızdır'' derler.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 Musa dedi ki: "Allah size alemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı varayım? Hatırlayın ki size işkencelerin en kötüsünü yapan firavun adamlarından sizi kurtardık. Onlar oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan inti vardır. Bana ibadet etmesi için Musa'ya 30 gece vade verdik ve ona 10 gece daha ilave" edin. Böylece Rabbinin tayin ettiği kırk vakit geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kamimin içinde benim yerime sen geç, onları ıstahet. et, bozgunçuların yoluna uyma. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tuğra gelip de Rabbi onunla konuşunca, Rabbin bana kendini göster seni göreyim dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak.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 Görmediler mi ki o, onlara ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu Tanrı olarak benimsediler ve zalimlerden oldular. Pişman olup da kendilerinin gerçekten satmış olduklarını görünce dediler ki, Ey Rabbimiz! Bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin Harun'un başını tutup kendisine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, anam oğlu. bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları ile sen düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma dedi. Musa da Ey Rabbim ''Benim ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et, zira sen merhametlerin en merhametlisin dedi. Bu zayıhı ilah edinenler var ya, işte onlar mutlaka Rablerinden bir gazaf ve dünya hayatında bir alçaklık yarışacaktır. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbe edip de iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbinin elbette bağışlayan ve esirgeyenlerdir. Musa'nın öfkesi denince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rab'lerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte kaminden yetmiş adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdi. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah sebebiyle hepimizi helak edecek misin?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 sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onları iyiliğe eder ve onları kötülükten meneder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarına ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren ve ona yardım eden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 İmvan edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde adil davranan bir topluluk vardır. Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince Musa'ya Asan'ı taşa vur diye vahyettik. Derhal ondan 12 pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri bellede. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın eteği dedik. Onlara dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden giyin ama onlar emirlerimizi dinlememekle bize değildi ancak kendilerine ediyorlardı. Onlara denildi ki, şu şehirde yani Kudüs'e yerleşin. Onda nimetlerinden dilediğiniz gibi giyin. Bağışlanmak istiyoruz deyin ve kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım.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 Çünkü cumartesi tatil yaptıkları gün balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi. Cumartesi tatil yapmadıkları gün de gelmezlerdi. İşte böylece biz yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk. İşlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut ciddi bir şekilde azap edeceği bir kavmi ne diye öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler dediler ki Rabbimize mazeret beyan edelim diye bir de sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men edenleri kurtardık. Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülükten ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara en kötü eziyeti yapacak, Özür dilerim, Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onları en kötü eziyeti yapacak kimseler gönderileceğini ilan etti. Şüphesiz Rabbin cezayı çabuk verendir ve o çok bağışlayan, pek esirgendir. Onları yani Yahudileri grup grup yeryüzüne dağıttık. Onlardan iyi kimseler vardır. Yine onlardan bundan daha aşağıda olanları da vardır. Kötülüklerden belki dönerler diye onları iyilik ve kötülüklerle imtihan etti.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 Kitaba sıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeliyiz. Bir zamanlar dağı İsrailoğların üzerine gölge gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimizi kitabı kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayın ki korunasanız dedik. Kıyamet gününde biz bundan da habersizlik demeyeseniz diye Rabbin Adem oğullarından.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 Sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır ama insanların çoğu bilmezler.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 Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca Rableri Allah'a andolsun bize kusursuz bir çocuk ver verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız diye dua ettiler. Fakat Allah onları kusursuz bir çocuk verince kendilerine verdiği bu çocuk hakkında sonradan insanlar Allah'a ortak koştular. Onlar ise onların koştuğu şeylerden yücedir. Kendilerinin yaratıldığı halde Hiçbir şey yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Halbuki putlar ne onlara yardım edebilir ne de kendilerine bir yardımları olur. Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da sükut etseniz de sizin için birdir. Ey kafirler! Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizler gibi kullardır. Onların ilahlığı hakkında iddianız da doğruysanız, Onları çağırın da size cevap versinler. Onların yürüyecekleri ayakları mı var, yoksa tutacakları elleri mi var veya görecek gözleri mi var, yahut işitecekleri kulakları mı var, neleri var? De ki, ortaklarınızı çağırın, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun, bana bile göz açtırmayın. Şüphesiz ki benim koruyanım kitabı indiren Allah'tır. Ve o, bütün salih kullarını gözüp, e, görüp gözetir. Allah'ın dışında taptıklarınızı ne size yardıma güçleri yeter ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları doğru yola çağırılmış olsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün, oysa onlar seni görmezler. Resulüm, sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.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 kuşkusuz Rabbin katındakiler ona kulluk etmekten kibirlenmezler onu tesbih eder ve yalnız ona secde ederler Sadaka Lavaz